Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Günaydın sevgili dinleyiciler Dışarıda nasıl şakır şakır şakır yağmurlar yağıyor Oktay Bey Oktay Bey günaydın Nasılsınız? Saygıdıyorum kusura bakmayın Şu anda sizi iletemiyorum Oktay'ı ee, Sevgili dinleyiciler Hemen şöyle şu şekil yapalım Günaydın. Günaydın, günaydın. Yani şu yayın e, imkanımız olmasa geldiğini bilmiyorum anlamayacağım. Zaman, ya. Kız, vallahi bilirim. Vallahi geldiğini anlamayacağım. Ha. Ne tamam. zaman geldin sen? Ne zaman stüdyoya girdin? Kedi gibiyimdir ben öyle. Manyak, <gülüyor> serseri. Serseri Sevgili ya. Sevgi günaydın. Böyle seviyoruz birbirimizi. Günaydın size de. Ee, stüdyosunda bugün yoklama yapmaya gerek olmaktan... Bence hiç olmaktan gerek yok. Mı? Gerek olmaksızın, olmaksızın. E, bir arkadaş Net. olmadığını hissediyorum ben. Ben his hissiyattan da öte... Bunu e, yaşıyorum Oktay. <gülüyor> Anladım. Ee... Bunu yaşıyorum yani bunu söylemek zorundayım ben bunu yaşıyorum yani birebir yaşıyorum yani. Bir matem havası vardı zaten dün 3-0'dan sonra. Valla evet sen birebir gözlemledin ne oldu? Sessizlik giderek derin bir sessizlik halini mi aldı yoksa bir süre sonra... E... Sokaklarda mı? Hı ya benim 2-1 diye Türk bir... sokaklardaki adam Oktay Demirci kimliğini izledin. Dün bayağı bir çıkıp sokaklarda röportaj evet. yapmak istedim ama... inan sokaklarda... Adam bulamaz. Hiç kimse yoktu. Ee, 14 kişi vardı en fazla sayabildiğim Ankara sokaklarında. Ee, ama benim 2-1 bir diye bir tahminim vardı. Skor tahminim. Hı hı. Böyle bir maç başlamadan O da kadık oldu. Maç başlamadan önce şey oldu. Bana böyle... Geldiler e, mi? Bir geldi. 2-1 diye geldi. Bundan sonra aynı... Küçük bir pusula da mı geldiler Oktay? Böyle bir kağıdın üstüne yazılmış. İki bir. bir göz kapağın bir adı. Post-it ama o yapışkanlı tarafı böyle çeşitli kıllarla kaplanmış post-it. En i̇şte pisi de o değil mi? Eski, bayağı eski bir post-it. Cepte falan gezdirilmiş yani. Aman aman Evet anladım. Ve de, şey. Cepte de kuruyemiş falan varmış. Evet kur <gülüyor> kuruyemiş varmış. Ona çok canım sıkıldı. <gülüyor> Neyse e, ondan sonra ben o postite baktım falan. Yemin diyorum için bulandı onu... <gülüyor> Gördün değil mi o şey kılları? Kırmızı ha, falan. Evet ya. Ha, yani kıl deyince böyle illa insan kılı gibi değil. Mesela oturup şöyle battaniye de battaniyenin kılı yapışmış. Ha, hani hayvan kılından bahsediyoruz. Hayvan kılı mı? Ee, hayvan kılı battaniyenin kılından yapılıyor ya. O iki bir diye gelince sonra bir de misafirlerimizden biri böyle oturup sohbet ederken dükkanda hmm. işte, o da iki bir dedi. Aa dedim tamam aynıs aynen o zaman kesin ya 2-1 olacak. Garanti gözüyle bakıyorsun. 2-1'imiz yani. Galiba. Tamam Ay. dedin artık aslında oynamasına tamam, da, da gerek yok. Belki de o kadar masrafa girmesinler. Sonra ben dedim 2-1 bitecek bu maç. Hı. Hmm. Bizim dükkanda işte bir oturup sohbet edip saat 21.45'e kadar vakit geçirme şeyi yoğundu. Canımız Yoğun. yoğundu. <gülüyor> o süre içerisinde böyle konuştuğum herkesi de 2-1 dedim. Sonra ilk, ilk yarı 2-0 bitmiş herhalde. Değil mi? Sen yani evet. e, maç e, şeylerini senden alacağız gerçi ama sonra bizim... yok alamam ben seyretmedim seyretmedim mi? Seyretmedim. Deesmart'ı bulamadın mı falan? Deesmart bulamadım aradım aradım mı? Nasıl seyretmedim mi? Ya açık söylemek gerekirse çok çok şey gelecek sana da ruhsuzluk olarak belki tabir edeceksiniz sen Niye ruhsuzluk olarak şey yapayım ya? Uyumak kadar insani bir şey var mı? Valla bildin hatta uyumuştum dediğim için daha da masum göstermek için hakikaten uyumuştum. Bir ara uyandım. Uyandığımda hakikaten devre arasıydı. Evet. Artık dedim ben şey yapamayacağım yani şimdi kalk ikinci yarıyı seyret. işleri düzelt. Zor dedim neyse Türkiye'deki maçı seyredersek arenadaki maçı dur mu hallederiz. Çok iyi yapmışsın. Ben de 2-0 maç ilk yarısı 2-0 bitince hmm. herkes e, bu konuştuğum kişilerin hepsi tekrar dükkana gelip beni yarı tebrik ettiler. Abi yani çok iyi çok iyi. o zaman şimdi bir gol kaldı değil mi yani bir, bir gol daha izleyeceğiz falan dediler evet dedim bir gol daha izleyeceğiz onda e, Gaz Saray'a yatacak falan dedim sonra kimse dedim, gelmedi dedi. <gülüyor> dedim dedim bak ne oldu kimse gelmedi ondan Vallahi. sonra Neyse Oktay bayağı macera dolu bir gece Çok ya yani sanki macera Gaz Saray değil ben öyle tek başıma dükkanda yaşadım Harika Harika ya. Bir ara maçı operörlerden vereyim dedim. Hı. Dükkanda oturanlar. Baktım hiç kimsenin ilgisi yok maçla. Ya işte olan Kütümüzün adam zaten izliyor olacak. Olan değil? adam zaten araya... Olan adam ne uyumuşsun der, Tabii araya ne, ne kaçırmışsın der. İzleyecek adam her şekilde bir şekilde izler. Yalnız ben ilk defa böyle araya adam sokulduğunu falan gördüm ya maç izlemek için. Nasıl adam sokul? Araya adam sokuldu. Hiçbir yerde yer kalmamış. He araya. Yani şöyle söyleyeyim Fahir Bey. Beni bile aradılar. Ne diyorsun? A var mı? Acaba orada? onu izleme şansımız olabilir i̇zleme değil mi? İzleme şansı. Bir yerlerde var mı gidebileceğimiz bir yerlerde? Bizim dükkanın telefonu çaldı. Size ma gelmeyeceğiz bu akşam ama var mı bir tanıdığınız bir yer falan diye yönlendirebileceğiniz? Yönlendiren. Vay be. Keşke otobüs kaldırsaydık mesela bir yere. Bayağı bir yani Madrid'a e gülenen... falan değil. Mesela Polatlıya. Ve <gülüyor> ne bileyim yakın bir yere mesela. Böyle bir, bir şey olurdu. Bayağı A bir randıman alır. Evet, oradayız. Yer kalmamış. Hiçbir yerde yer kalmamış. Öyle bir Neyse e demek her şeyde bir hayır vardır, Oktaycım. Yani değil mi? Sen izlemedim diyorsun yani. İzleyemedim canım ben vallahi izlemedim. Izleyemedim. O zaman yani e ikinci maça daha büyük bir heyecanlı bekliyoruz şu ben an. Ben tam galiba 9 olmadan uyumuşum devre arasında uyanmışım bir saat kadar ayakta kalmışım sonra bir daha uyumuşum gecenin özeti bu yani yapacak ne yapacaksın? Devre arasından sonra da izleyeyim diye şey yaptım. Uyuma ne yapacaksın? Oktay. Tabii canım çok iyi yapmışsın. Uyumayı ne yapacaksın? Çok güzel yapmışsın. Ee, i̇yi bayağı uyudun anladım. Bayağı yani. uyumuşum ya. O hakikaten bende de bu yağmurlu hava gerçekten inanılmaz bir etki yaratıyor. Ya benim diyen e, şey tutamıyor. Yani Galatasaray maçını o kadar sevmeme ve istememe rağmen e, o... izlemek yani maç maç severim. Galatasaray maçını ayrıca severim. İzleyeyim dedim şey yaptım. Hı -hı. Bana mısın demet? Uyku uykunun mayasıdır ama o ilk uyku yani ikincisinin mayası olan uyku illa senin uykun olmasına gerek yok ya. Belki onun da bir etkisi olabilir falan. Vallahi olabilir. Ay bak şimdi yine, <gülüyor> yine bir geldi üstüme üstüme. Dur ben seni biraz açayım. Aç aç beni aç Oktay Demirci. İngiltere Kraliçesine zam yapıldı. Mayaşına mı? Maaşına zam Dedik yapıldı. Kadar... zam yapılacak? Oktay yemin ediyorum var ya eğer İngiltere'den birileri ki bu hükümet bak tırnak yapıyorum ellerimle maalesef. veya hatta maalesef yetkili zaten. bakın sevgili dinleyiciler iki elimi iki tırnaklar içerisinde maalesef bıraktım maalesef onu her da yaptım birileri dinlemiyorsa bende o biz burada bu kadar bu kadın Jason Mayesh'ın bu hani şey oldu ya e, hediye olarak düğün hediyesi mi doğum hediyesi mi şeyi verdi saray, saray değil de işte şato tipi bir şey verdi ya kadınca Gayri meşgul. ne yapsın elinde mi var Oktay ne yapsın Verebilir Doğru. mi yani ne yapsın? 3 aylık mı alıyor acaba? Yok akt aktif olduğu için aylık alıyor. Aylık alıyordur. Akt Yok aktif alıyor tabii emekli olunca 3 aylık. Her ay alıyor. Ama yani Her bir ay alıyor şey değil mi? Nereden o para çekme makinesinden mi gidip alıyor acaba ya? Şube Hayır, var. Hayır küçükken çocuklara veriyordur kartı. Şube Şu. var da yani. Şube sarayın altında. Sarayın altında şube. Tabii kira, kira geliri diyor. Hem ATM var hem şube var. Küçük şube var. Hmm. Kadıncağız. Ne kadar olmuş mayaşı? Bugün bir kraliçe mayaşı ne kadar Oktay? 36 milyon sterlin. Ne oldu Fahir? Zoruma gitti Oktay. Hiç zorun 36 milyon. Çünkü yıllık mı bu aylık mı? Hmm, yıllık ya. Ha yıllık o yüzden bak. <gülüyor> Rahatladın mı canım? Tabii canım. Aylık 3 milyon euro gibi. Sterlin. 3 milyon sterlin gibi. E yani... Ev gibi düşünme 3 ile çarpı ee, Benim gibi düşünmüyorum onlar. 100 milyon TL istersen eder. İstersen 7'ye de çarparım Oktay yani çarpmam iyidir yani. 100 milyon TL eder. Ee, aylık 5 milyon sterlin bir zam yapılmış yıllık. Yıllık 5 milyon sterlin. Ha, 5 milyon sterlin artırmış. Aylık, aylık kaç paraya geliyor yani 1 milyon lira zam yaptılar onu da gazetelere <gülüyor> çıkarttırıyorlar. Valla. Yazıklar olsun İngiliz şeyine. Kim veriyor bunları? Maaş birliği. Hıh. <gülüyor> Sosyal güvenlik kurumu veriyor. Sosyal güvencesi falan yine Bağlan. Kraliçe olarak bağlı yani bildiğim kadarıyla. Geçen ayetki mesela maaşının 1 milyon sterlinin kısmını 60. yıl dönümünü kutlamaları yapmıştı ya onu cebinden karşılamış. Kaç paraydı? 1 milyon sterlin. Aman yani. Yeri geliyor bir gece daha harcıyoruz Oktay. Ee, ve Filip'e mi veriyor acaba? Filip'e daha çok Ben alır Gerçi Filip veriyordur. Ben maaşı alır almaz Elizabeth'e veririm paramı diye. Filip'in maaşı ne, ne acaba? Filip'in ne maaşı olacak? Dük, düklük Filipin maaşı ne? vardır ya. Ne mayaşı olacak? Düklük maaşı vardır abi. O, o Yunan dükü değil miydi? Değişti abi en sonu bilmiyorum. O en de, en son dediği öyle. iş yapalım mı diye mesaj atmıştı en son birbirine ama. Valla ben pek bir mayaşı olduğunu zannetmiyorum. Yok mu diyorsun? O gençliğinden yani ben sana şöyle söyleyeyim. Kraliçenin mayaşının yanında hiç esamesi okumayacak bir miktardan bahsedebiliyorsak evet bahsederiz. Ama tutumlular şimdi Fahir yani e, tamam zam yapıldı şey yapıldı ama ha, tabii tut, canım. tutumlular yani. Tabii ama anadan babadan iyi kalmış Oktay. Çünkü kraliçenin anası babası da kral kraliçe ya. Evet. İyi kalmış. Böyle bir... Ne mal kaldı be Oktay? Bir güzel haberle başlayalım Vallahi. dedim. Kraliçeye zam isteyen insanlar olarak. Evet ya e, ben de çok mutlu oldum. Olarak... Hiç gözümüz yok ya. Vallahi hiç, hiç gözümüz yok. yok. Yani. Ta ki İngiliz... Başı göl ayağı pınar olsun yani. Kraliçe dediğin hepimizin. Sadece İngilizlerin kraliçesi değil ki. Benim nazarımda hakikaten o kalplerin kraliçesi. Vay be. o da güzeldi. Hmm, Güney Kore'de etin kilosu zamlanmış ne kadar açıkmış? Evet Güney Kore'de ne haber? Etin kilosu kaç lira olmuş Oktay? 500 dolar. 500 dolar mı? Hmm. Hani dışarıda yurt dışında çok iyiydi? Yurt dışında demek ya? Yurt dışı var yurt dışı var Fahir. Yani Güney yani Kore'de... Yani fiyatları bir... iyiydi Güney Kore 500 lira olur mu ya? 500 dolar ya 500 dolar. 500 dolar olur Sırt mu? Sırf para konuşuyoruz gibi geldi ama üst üste tesadüf oldu. Tesadüf yani? tamamen tesadüf. Yoksa kraliçe nire Güney Kore nire? Damağcada da aynı. Aynı. Ne eti Oktay? Onun Pişmemiş bir... dana eti. Pişmemiş dana eti Bir kilo antrikot mu, bonfile mi? Ortalama bir şey fair bu. Stoklu çalışıyor. Stoklu çalışmıyor işte Güney Kore'nin en büyük eksiği ortaya çıktı. Stoklu çalışsaydı bugün zamlandığında ferah ferah yetecek kadar durumu olurdu ama bugün maalesef 500 dolar olmaz Oktay ya. Yanlışlık var. Yok ya 500 500 dolar 1.8 kilogram et için yaklaşık 1 milyon Güney Kore wonu. Yani yaklaşık 900 dolar alıyorsun veriyorsun kasaba. Evet. Yağlı kağıda falan torbaya koyuyor. Her türlü hizmet var. Ondan sonra o etle beraber evine gidiyorsun. Ama böyle yan, yanına koruma falan ceketi, da. Var. Ceketinin altına saklayarak e, gidiyorsun. Anlamak diyesim geldi de ondan aradan çıkartayım dedim ortaya. Hazır onu, yere geldi. Bunu dışından söyledim. Onu fark ettim bilmiyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinden geldi geldim bilmiyorum. Dışından attım. Mu? Attım gitti vallahi. Böyle böyle bir şey. Yani e, Ama sebep neymiş canım bu? E böyle zaten böyle canım. Hep böyle miymiş diyorum yani Aldı son son dönemde ya. bir ufak bir zam oynama olmuş. O, onun dışında stoklu çalıştıkları için bir OPS'a öyle yansımış. Ya ondan orada biraz hangi... hayvan götürelim şey yapsınlar. Yazıktır, günahdır ya 500 dolardan. Bizde yok fay bizde bize de dışarıdan geliyor hayvan. Ya bize de dışarıdan geliyor da oktay 500 dolardan yemiyoruz herhalde. Doğru. Derin nefes aldı Oktay Demirci. Sinirlendi. Sinirlendi. Valla bak yemin ediyorum sinirlendi. Doğru geldi. Herkes Şöyle bir, bir şey, yapalım. şey yapalım. Ben bir şarkı şarkılar falan çalacağım. Bir şarkılar güzel şeyler Baksana... çal. Bugün de bu arada Lazio maçı var ya. Hiç ondan bahsettiğim Evet ya mi? bugün Lazio maçı var. Sanki hayatta bir tek Galatasaray maçı var. 22 Stard'a. 21 kaçta? Stard'a. Tamam okey. Okey dedim Oktay. Okey dedirttin. Sabah sabah bana okey dedirttin. Bu arada akil insanlar... O açıklandı. Onu konuşmadık daha ya. Oğlum seninle konuşacağız onu bilmiyorum da Konuş... bugün toplantı var. Ne akil insanlar toplantısına hoş geldiniz. Hmm, evet başbakanla bir araya gelecekler. Ha. Acaba mi oraya çağırdılar ya. Gelmemesi adamın ben ha. baş ben falan diyordu falan, ya. diyordu ya. Onun için mi acaba? Bilmiyorum ki ya. aldılar mı almadılar mı? 7 bölgede 63 kişiye görev verilmiş mesela. Abi 7 kere 7 49 değil miydi? 63 olmuş. Demek ki 14 kişi. 14 kişi fazla oktay. 2'şer kişi daha yani 9'er kişi bölge için seçilmiş. Evet. O zaman İç Anadolu için konuşulan isimler bir kişi daha neden eklenmiş olmasın? bir kişi iki kişi hatta yani. Neyse King of Wishful Thinking. Sana bir şey ifade ediyor mu? Hoş bir şarkı ifade ediyor Fahir. Bakacağız. Hoş mu değil mi? Bak bakalım. Bakayım. Bakayım Beğenmezsen değiştireceğim çünkü Yok güzel güzel İyi mi rahat ettin i̇yi, mi iyi bu ya. Oldu mu ayağına Güzel 9.07 oldu saatimiz Oktay Oktay mı sanki sadece Oktay'a hitap ediyormuş gibi oldu Özür diliyorum sevgili dinleyiciler 9.07 oldu saatimiz Hepinizden özür diliyorum ee, Oktay başta senden de özür diliyorum. Yeni bir saatin başındayız. Lütfen kırgınlık, dargınlık olmasın. şeye zarar gelsin istemiyorum. Sürece mi? Sürece, evet. Bir şeye zarar gelsin istemiyorum. Şey... Evet. <gülüyor> istemiyorum. Süreçte dahil olmak üzere. Kimse kırılsın, dökülsün istemiyorum. Ee, o zaman fare istersen bugün daha... Ee, şöyle şu tip haberlere bakalım. Ne tip? Nasıl istersen. Tip, mesela romantik yürüyüş. Romantik yürüyüşler, çok iyi, sağlığımıza çok iyi gelir. Mesela ünlülerin yaptıkları yürüyüşler. Tamam, çok iyi. Mesela onlara bakabiliriz. Hani böyle biz. Yediklerine, içtiklerine bakabiliriz. Bakabiliriz, onlara bakabiliriz. Paralarına yediler, bakabiliriz, paralarına bile bakabiliriz. Ne oldu? Bir gazetelerimizde şey var ya bugün. Ne var? Ee, böyle bir. Ünlü gelmedi galiba Türkiye'ye Bakayım bu hafta gelmedi şey hala. Var. Evet bakıyorum Justin Bieber sınav erteletmesi haber oluyor da. Sınav erteletmesi mi? mi? Ne olmuş ben ya bilmiyorum. Kanada'da falanlar filanlar yani orada sınav erteletmişler. Yani çocuklar baskı yapmışlar. Okula ya. mı gidiyor Justin Bieber? Yok ya konsere giden çocuklar ha. sınavı iptal etti. Justin ettiğim. Bieber okula gidiyor mu? O da liseden sonra terk. Lise terk mi o? Ben öyle biliyorum. Lise, liseyi bitirdi mi bitirmedi mi? Okuyor galiba okuyor da olabilir Oktay ne yalan söylüyor çocuk meşgul Nasıl yani. Nasıl okuyor ya böyle okuma mı? Böyle okuma böyle mı? Yani sınav şey zamanı rapor alınsa en fazla 2 ay mı alabiliyorsun rapor? Bu ne böyle turneye gidiyor kaç ay yok ortalıkta? Doğru ]larda. söylüyorsun Oktay demek ki gece... 2 senelik mi acaba Justin Bieber? 2 senelik olduğu kesin. Öyle değil mi biraz? Zaten hareketlerinden benim Boy... anladığım kadarıyla 2 <gülüyor> senelik. Boş derslerde böyle bir e, sınıfı... Şey yapacak bir adam gibi duruyor. Galiba yeni, dü, yeni düzende şimdi genç arkadaşlarımız dinliyorsa iki senelik nedir diye bir kavram bilmiyorlar. Nasıl? iki senelik kavramı yok mu ya? ya herhalde tahmin ediyorum yeni e, anlayışta öyle yeni dediğim son 10 yıldır falan bence iki senelik diye bir şey yok. <gülüyor> kalma yok diye biliyorum ben ya, ama Kalma yine... yok o yüzden iki senelik diye bir şey yok. Olsun o iki senelik bir ruhtur ya. İki, i̇ki senelik yani illa iki sene aynı sınıfta okuyan adam anlamına gelmez. Bir de Senin içinde 2 seneliklik bir adam varsa 2 seneliklik olur. Ya ben onu her sene duyuyordum bir de zaten 2 senelik. İki senelik misin oğlum ben, sen diye mi? Hayır canım ben ben 2 senelik görseli hiç vermedim etrafa da. Vermedim. Ya. Okula giderken babamın ilk söylediği şey şu olurdu. 2 seneliklerden uzaktır. <gülüyor> adamlara yıllarca ve bağlı gibi davrandım yani. 2 senelik mi? Lalet olsun kaçın 2 senelikler geliyor. Ama, ama sonuç olarak <gülüyor> söz tutmuşsun vay. Valla. Söz tutmuşsun yani. Söz Orada tutmuşsun. dönüp şey de diyebilirdin. Sen de o odadaki soğanları çıkar evet. falan deseydin. O zaman <gülüyor> gidip 2 seneliklerle konuşsaydın. Sonradan da başka galiba, bir yerlere gitmek zorunda kaldı. Ev, evden değil mi? Babam bir ara galiba 2 senelik olmuş da ondan öyle bir olmuş şey. Olmuş mu? Olmuş ya. O zaten kendinde olan her şey bizde olmasın diye uğraşırdı yani. Olaylar olaylar yani. Fahir <gülüyor> Ölmücü her gün yeni bir şey öğreniyor. Valla ben de ya. tarihi deşince ortaya çıkıyor zaten. Sen hep ön sıralarda Babamın mı oturdun Fahir? senelik olduğunu tam 40 yaşımda öğrendim. İlk, ön sıralardım otururdun. İlk ön okulda, falan böyle. Yoksa arka yani sıralardım. İlk, ilk üçte çakalıydım ya. Öyle mi ilk üç? Minyondun değil mi sen? Minyondum. Evet Oktay söyle minyondum. Evet okul hayatım boyunca minyon yaşadım. E, o zaman zaten iki senelikler arkada oturur abi. Tamam ben, abi. ben çok yakın oturdum. Tamam da işte iki uzak uzaktır dedi. Yani işte şey yapma. Samimi olma. Konuşma. Merhaba Onların bile canım. deme. Yani teneffüste de falan da. Gitme. Yani evet aynen öyle. Aynen abi. Benim hep arkadaşlarım iki senelik ve Almanya'dan gelenlerdi o çünkü onlar da arkaya atılırdı nedense. Ben ne neden arkaya atılıyorum? Ben arka sen sırayı, dolayı Ben arka sırayı zaten şeyim. ilk oturandım. Mesela böyle 3 küme olurdu böyle bir orada ben arka sıraya geçer ki kimseyle şey yapmayayım deyip geçer otururdum. Sonra Ama arka sıraya yani? Çok tabii canım. Sırtın duvar, yanın Sonra duvar. Sonra gerçi şey anladım. Arkanın bir önü aslında çok daha güzel. En arkada olmaktansa. Sıra olarak yani. Bir önü en güzel yer sınıfta. Ha. Oktay Demirci'den ilk yani ilk kez itiraf ediyor bunları. <gülüyor> Nereler güzel olur? Arka sıranın bir önü yani belirli e, ön yanı diyor. Ya yani tabii sana. en arka o duvarda bir değil. Onun bir önü. Onun bir önü. Çok güzel. Neden diye sorabilir mi? Valla zaten işte bu soru Gerçekten. sorulmasın diye ben <gülüyor> rahat konuşuyordum vay. Yani bu böyle yani şeye dayalı. Sabittir. Sabittir. Tecrübeli. Sonra beni tabii yani o herhalde insanlığın o e, arka sıranın bir önünün nimetlerinden faydalanma şeyi var. Kontenjanı mı var nedir herkesin? Hı. Beni öne çekti şey sistem. Lisede <gülüyor> ikinci sırada falan oturdum bu, bu boyla. İnanabiliyor musun? Herhalde Vallahi versene çok ayıptır ya. Bir, bir dosya var herhalde herkesin dosyası var. Baklar baklar bu bunca senedir nerede oturmuş bu çocuk? Şurada efendim diye böyle müdüre çizili dosyalar. Krokiler vardı. çizilmiş müdüre. Ha, ondan sonra sınıflar artık sorumlu. Kimse o şeyi kim yapıyorsa. Baş muavin herhalde. Sen sen. Baş muavin. Ondan sonra beni oraya aldılar. Hiçbir Hiç. şey diyemedim yani. Yani niye oraya aldılar? Yıllarca bu herif arkada oturttuk. Ona rağmen çok başarılı bir... Herif rift. diye konuştuklarını ben zannetmiyorum ama Ne ama benim, yani. senin cürmündeki bir adamdan da herif diye bahsedilir gibi geliyor bana. Yok ya öyle yani den dolayı değil. Da ben biraz istekliydim arkada oturma konusunda. ondan fazla. Arkada kuzum Ay çok iyi ya. Öyle yani o yüzden 2 seneliklerden aslında çok güzel yani çok güzel arkadaşlarım vardı benim 2 seneliklerden. <gülüyor> benim de 2 senelik arkadaşlarım var. Justin Bieber keşke 2 senelik olsa. Yani bak Zeynep Hanım şey demiş. Okuyorum ben ya demiştir demiş dur <gülüyor> dur. Öyle dersiniz diye bekledim demiş. Doğru. Yani doğru ama işte söz konusu Justin Bieber olunca ee, böyle bir şey oluyor ne zaman geliyor ya bir gelse de rahatlasak habire Justin bir bur diyoruz bir şey diyoruz ya e valla hakikaten gel gel artık gel artık zaalım Justin. Neyse bakalım o öyle bu böyle kahraman başbakan İngiltere başbakanı David Cameron 1 Mart 2013'te arkadaşının çiftliğinden evine dönerken bataklığa saklanmış saplanmış bak orada bir harf ne kadar saklanmışla saplanmış çok farklı saplanmış bir koyun gördü otomobilini ani acı bir frenle durduran Cameron hemen koşarak e, kendisi mi koşmuş Evet boğulmak üzere olan koyunun yardımına koştu. Beline kadar çamuna giren Başbakan kendi batmasına rağmen o küçücük yavruyu kucakladı, fatar bataklıktan... bir yerde bana bana mısın" demedi misin? Bana, Haberin bir yerinde. Bana mısın demeyen e, Başbakan koyunu kucaklayarak bataklıktan çıkardı. Cameron'ın sahibine teslim ettiği koyuna batak adını verdiği öğrenildi. İngiliz gazeteleri 1 Nisan'da ortaya çıkan olayı uzun süre şaka zannetti. Halbüse şaka değildi ki. Değildi ki ne? Oktay. Çok güzel bir habermiş. Çok teşekkür ediyoruz. David Cameron'ın e, koyun kurtarma operasyonu. Koyun kurtarma operasyonu. Koruması falan yok mu ya? Yok ya David Cameron'ın öyle koruması yok ki. Sayın Başbakanım aman siz çamura batmayın. Biz bunu gördük. Biz, ya bunun için bak çamura battı dedik. Biz batarız bakın kafamızı sokuyoruz falan diye böyle yanında adamlar yok mu? Koruma olmasına gerek yok. Beline kadar dedi. Sevenleri yani. Ayak bileğine kadar falandır benim tahmin ettiğim. Yok batmıştır ya beline kadar batmıştır. David Cameron bir de aslında hmm. sporcu da adam yani bir taraftan da. Gerçi ne sporu yaptığını hiç bilmiyorum da. De, koşuyor. Koşuyor. Koşuyorum ben demiş ya. Koşacağım <gülüyor> biz, ya. Koşacağım ben. başbakan koşmayı çok severdi diye de açıklaması var. Ee, yani ayağıyla yani. göstererek hatta bu açıklamayı yapmış. Maliye Bakanı. Bu demir Gidilman Şokhan demiş. Ayağıyla gösterme de herhalde istifa sebebidir değil mi bakanlar kurulunda? Karısının adı neydi ya David Cameron'ın? Ee, karısının adı neymiş Ede yani? öyle çamurlu çamurlu mu gitmiş Yok canım kapıda bahçesi var ya evin onun Su tutmuşlar Bahçe hortumuyla su tutmuşlar orada. <gülüyor> on numaranın orada mı? O senin yazlıkta ya. Yazlıkta bir de leyan var. Girmeden önce böyle terliklerin altında Bunun bahçede yer var böyle şey bahçe, bahçe leğen, hortumu. Ter, leğeni basıyor böyle suyla. okumları akıtıyor öyle giriyor da. O ayrı senin dediğin bu bahçede. Bahçe hortumu yok abi. On numaranın önünde var. öyle bir hortum yok ki. Oktay sen görmüşsün Polis onu. var on numaranın önünde. E, var. Var. Polistan var. Polisi. Bahçe ortumu da var. Bahçe neyle sunu? Koca bahçe olduğuna inanıyorsun. Bahçes falan yok ya. Var. Numaranın... Yanında var ya o yeşillikli alan var oraya. Küçük Arkaya... bir yer ya. mutfa bile yok. on numaranın neredeyse fail. Yok, tuvaleti de yok. Komşuya gidiyorlarmış yapıyorlarmış zaten. Var canım. İkisi de ikisi de var da. Ee, o yüzden sen yazdık. <gülüyor> sen Datça'daki yazdıkları. Onla karıştırdım herhalde, herhalde demek ki. Ee, bulamadım ama şimdi şeyi Ya benim gözümün var. önünde sürekli şey var. Okuyorum ben ya. <gülüyor> polis baskınında kuyum ben ya ders çalışıyorum ben elinde eline kitap <gülüyor> ay neyse onu da seyredin bir ara sevgili dinleyiciler Zeynep hanım bir kez daha teşekkür, teşekkür ederim. ederim sağ olsun 2 evet. ay, ay. ayda 13 kilo olaylar olaylar bak postacı uçuyor olaylar olaylar ee... Samantha Cameron. Teşekkürler lütfen. Samantha Cameron miymiş? Evet Samantha. O oh, içimiz rahatladı oktay ya. Valla içimiz rahatladı. sana bir şey yapıyor. Çok mi? titiz kadındır Samantha. Çok evi pür Bak tükür yala. Yemin ediyorum haftada bir de güzel günleri var. Sör kızı diye geçer. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tamam yeterli artık ama çocuklar. Beyler yeterli. Eyvallah Allah ses getirdi faiz Eyvallah ses getirdi Doktay. Evet Allah ses getiririz. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> lütfen. Aydın öyle bir diyeceğim portatif bilgisayarımıza çok önemli bir haber düşmüş de. Dinleyicilerimiz bir şeyler göndermişlerdi mesela Levent Bey. Para mı? Ee, şey koyun kurtarma operasyonu böyle olur diye bir fotoğraf göndermiş. Hmm. Birlikte iki adam ve bir koyunun birlikte çektirdiği fotoğraflar. Güzel. Koyun galiba. Evet o koyunu oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu herhalde... Çok hoş bir fotoğraf. Evet. Yani bunu bastırıp böyle... Bak bakalım gönderelim. Böyle, böyle olması lazım. Tamam gelip. tamam güzel güzel. Başka nelerimiz var? Buse Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ne hanıma? Buse Hanım'a. Buse Hanım bize ne göndermiş? O da bir önceki şarkıyı dinlerken Barry White miydi? Bir önceki White, Barry White. Bir önceki White, Barry bir önceki White. Barry White. <gülüyor> Mutlu anılarım slow motion'da gözümün önünden geçti. Olsun işte böyle ara ara bunları yapacağız ki kendimize geleceğiz Mutlu, yani birer alacağız. çalacağız. Evet. Süreç başlamış. Süreç başladı tıkır tıkır işliyor oktay. O süreç değil. Yani ben sürece zarar vermem. O the <gülüyor> süreç var. The süreç. Bu süreç başladı bu bahsettiğim Avustralya'da bir bilim insanlarından. Ee, Profesör Jenny Graves. Jenny Graves mi? Jenny Graves'in bir şeyi vardı biliyorsun. Pardon nereden mezun Jenny Graves? <gülüyor> Avustralya Teknik Üniversitesi. Abi çok ben sen Atu sana... Atu mezun hı hı. tamam ee, bir milyon yıl içinde diyordu Jenny son Braves. bir milyon yıl içinde mi önümüzdeki bir milyon önümüzdeki yıl içinde önümüzdeki bir milyon yıl içinde çünkü çok önemli Oktay. bir şey başlayacak ee, bir trend dönüşüm bir devinin başlayacak ve erkek inovasyon kişi... okta inovasyon mu inovasyon çünkü... inovasyon yok fayr hadi ya ben onu bir yerde kullanayım dedim de en son yani daha yarım saat falan var program bitmesine bir yerde kullanırsın. Tamam peki. Onu ben, ben size şey yaparım. Devini mi Sen diyorsun? Sen sürekli onu düşünme. Tamam inovat o girdi bir kere bünye. yerlerde onu şimdi kullanmaya çalışacaksın. Öyle tamam. <gülüyor> Ben sana inovasyonlu bir haber bulurum. Orada rahat Orada rahat, rahat, rahat, rahat kullanırsın. kullanırsın. Ee, öncesinde de söylerim tuzak değil yani bu. Pazazaz inovasyon aldım. Radyoculukta tuzak soru diye bir şey vardır. Tabii. <gülüyor> Bak tuzağa düştün diye de bir şey vardır. O her yerde vardır. Ay dinciler özür dileriz. Hemen, hemen dövürüz tekrar. 1 evet. milyon yıl içinde erkek neslinin tükeneceğini ve sü bu sürecin başladığını öne sürmüş. Dün demiş. Yani, Dün bu başladı. Çarşamba günü 3 da başladı ya, demiş. Şimdi biz başlattık sanki. Sanki biz başlattık ha. Bizden öncekiler herkes şey. hay bize kalıyor Oktay. Çok özür dilerim. Evet yani. onu Sonra demeye sanki... çalışmış zaten. Yani herkes bizden öncekiler onlar tertemiz sütten çıkma ak kaşık. Biz, biz bir işi beceremedik. Sen lafı da senle bana Oktay. İkimiz de, ben, bana da öyle geldi. O neyse bu ne? Git Ege'ye söylüyor. İki tane kızı olan ben değilim. Terbiyesiz hmm. adam. Tamam, Fahir sen de çok sert konuştun ya. Ya yani çok özür dilerim oktay. Yani dur, Bazen dur, yani ama çok üstümüze geliniyor ya. Bu kadar insanın üstüne gelinmez ki yani. Jenny Graves buna gerekçe olarak erkek cinsiyet kromozomunun narin yapısını göstermiş. Ha çok ama ama doğru haklı buna bir Buna pek taraftan. bir şey söyleyemedin ama yine bağırdım Fahir. <gülüyor> <o. Gene, gene, gülüyor> ya şöyle bir şey onda da oktay <gülüyor> yani erkek... Biraz kırılgandır içine atar aslında. Hı. Böyle duygusal değildir diye düşünüyorum. Kromozomuna mı atar? O ye, nereye gidiyor içine? Y kromozomunu atar? Ya o onu içine at içine at. Ya, içinin de içinde belli yere kadar. illaki ki orada bir kromozomuna değecek bir şeyini etkileyecek. İşte o narin Etkilen yapısı. de ne yapacak? Kromozomunun narin yapısı demiş ha. kromozomunun demiş. Kromozomununun demiş. Ne diyorsun sen küfür mü ediyorsun falan filan demişler. Oracıkta girişmişler. Oracık'ta. Hemen oracık'ta. Oktaylı. Türkçe'mizi güzel kullan. Kadınlarda iki tane olan e, X kromozomu. Bizde sadece bir tane. Bin gen içerirken. Bin gen. Erkeklik kromozomu. Y'de kaç gen var? Üç. Yüz. Yüz gen. Yüz gen var. Yani bu Ama bu da Y şey gibi kromozomunu... Bin gen, yüz gen. Hadi söyle. Yok Fahir sen, söyleyecek sen, sen ne bildin. geldi aklına bilmiyorum ya. Ben şey diyecektim yani çok masumdu benim. Ne göz kırpıyorsun Fahir. <gülüyor> sevgili dinciler bir bana iki kişi olduğumuz için nerelere bakacağımı şaşırdım. Şu anda duvarlara bakıp... Kim dedi o yengen bana lafına kim dedi? Yengen mi? Öyle birisi dedi ben duydum onu. Ay, o senin içindeki dedi onu ya. Valla ben demedim. Ben demediğimi biliyorum. Kayıtlara bakar valla yemin ediyorum. Sevgili dinciler, ben stüdyodaki havayı biraz haklanmışım. Birisi bir yengen dedi. Ee, göz göz ökenmemek için araya gazete sokuyor. Oktay ben. bir şey söyleyeyim mi? Bir dinleyicimiz de çok canı yürekten demiş olabilir... Da, canı yürekten mi? Can yürekten dendiği zaman ben duyuyorum. Kalple, kalple duyuyorum. Yani bingen, yüzgen ve yengen. An, esprisi yapılmış oldu böylece. Evet, Neyse ya bu haberimizi bilim, yani sürece zarar veriyorsun Faiz. Tamam vermeyeceğim. Süreç dediğim bu süreci. Bu sürece zarar. Yani erkek, bir milyon içinde yani erkek nesli maalesef olacakmış. Öyle demiş. Yani ne yapabilirim? Beyim yapa pekmez miyim? Onlar bir şey artıyorsa onu yapayım. Ba neyse söylesin. Çayını çörek yedim. Çayını çörek mi? Tamam yiyeyim. Kaç tane yiyeyim? Gece 2'de uyanacaksın böyle bir tane yiyeceksin. O e, bütün sonra bir çay kaşığı. Bütün sorumluluğu da ben alamam yani. E, sen ne bileyim sorumluluğu alıp ne tamam yapacağını ya. diye soruyorsun. Herkes dair. vatandaş olarak vatandaş olarak diyorum dikkat edersen. E, Avustralya vatandaşı olarak demiyorum. Avustralya demiyorum. Dünya vatandaşı olarak üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde neler üstüne düşen sorumluluk bu kadar ben de onu başlıyorum. söylüyorum yani gen nasıl gen nasıl yapılabilir o sanki bizim affedersin de yedekiler 1000 gendi de Oktay bizim hı hı. onu sanki 100'e ben kaybettim 900 tanesini Zamanlar ben zamanla kaybetmişler yani değil mi bana böyle geldi arkadaş ben ne yapayım ben nasıl arttırabilirim ona bakacağız bakacağız Mehmet Ali Erbil'in dükkanı da devren şeymiş devren satılık mı kiralık mı devren kiralık hangisi sahibinden kiralık yımırta diye bir dükkanı varmış Sebep Kapa ne? Kapatmışlar onu. Cihan girdi bir mekanın kapısına kilit vuruldu diye böyle bir şey var. Mehmet Ali Erbil'in mekanı mıymıştı? Hmm. Bayağı da böyle gazetenin ilk sayfasında, ekin ilk sayfasında var yani ilan <gülüyor> sayfasında ya. var değil şu anda orada. Allah Allah demek ki e, şey, böyle bir şey olursa yani ilk sayfalardan duyurulabiliyor. Devredenler adlı köşemizi mi yapıyoruz? Vallahi bilmiyorum burada böyle bir e, böyle bir kartona büyükçe bir kartona yazılıp sahibinden kiralık diye bir tane de telefon numarası var cama yapıştırılmış. Mehmet Ali numarası mı? Değildir bu Bak, şeydir. Bak bir kontrol et. Neydi Mehmet Ali menajerinin adı? Stelio Pipis. Ha Stelio Pipis'in numarasıdır. Stelio Pipis'in numarası en, olabilir. Yani en yakın ihtimalle. En kötü ihtimalle. Yani. yani kötü yani. iyi bilmiyorum. Bir yaklaşık e, sonuç. Evet. Yani ya zaten o ya da abisi. Naz Elmas da biri şey yapmış ya 4 saat çorbacıda geçirmiş vaktini. 4 saat çorbacıda ne yaparsın Ne yapılır olur abi 4 saat çorbacıda. Ben de yani olay değil de bu haklarında dedikodu olan. Daha doğrusu işte beraberler falan filan diye biri. Tamam. iki kişi. Tamam. Çok önemli bir isimler. Hayır gidecek yeriniz yok. Çorbacı. Çorbacıdan. Çorbacı da sadece şey değil ki tamam. Güzel bir saatte gittiğin zaman sıcak bir çorba içersin kendine gelirsin. Yani şimdi bak bizim dükkanın Orası... yakınındaki o çorbacı var ya bizim. Tabii. O, oraya gitsem ben öyle... İyiydi sohbeti. Tamam ben de orada çok ki Biz orada çok dört saat geçirdik ama. Evet ondan yani öyle... ben de diyorum ama yani. Yedi geçtik de aynı zamanda. Biz ayrı sohbet. Yani bizim sohbet konumuz ayrıydı. Oradaki sohbet konusu ayrı. ayrı, ayrı yani. sohbetler değildi bizim sohbet Evet doğrudur. bizimkisi baş başa sohbet Yani işle ilgili. Genel. Genel. Falan hayata falan. dair. Tamam hayata dair şeyin arasında. Paça kokusu hiç şey yapmıyor. İnsanı rahatsız etmiyor ama. E, ne bileyim ilişki başlangıcı. Bir ilişki başlangıcında da işkembeden bir paçadan bir şeyden tamam içtiğiniz kadar. Niye orada başlar? Başlar Ona da. Değil mi? 4, 4 saat, saat yani. 4 siner saat. Siner Oktay. Ona da sinerji denir zaten. Ben gideyim mi? Çocuk Yo şimdi. dinliyoruz mu? Bak müzik dinliyoruz. bak. Orada da tam müzik kesiliyor. Arkadaş ben sanki özellikle yapıyormuşum gibi. Ben nereden bileyim bu fonun nerede arttığını nerede azaldığını. Doğru Fahir. Sanki benim babamın fonu. Şu anda bak yine müzik dinliyoruz fark ettim, fark ettim mi? mi? Aynı fonda iki kere yani fon dinlendi. Fon dinlendi. O zaman yayın yayın kadık olur. Oo Ooo! <gülüyor> Üç kere dinlenmemesi için sevgili dinciler. Affınızı istirham af, ediyoruz. Affınızı. Kabul buyurunuz efendim. Kabul buyurunuz. Ben ne yapayım bir şey mi yapayım? Bir şey mi yapayım? Ya? Ben Kabul bir Stevie, Stevie Wonder dinleyelim. bak. Stevie Wonder dinleyelim. Çünkü bu fon artık bu fonun bir daha çalınmaması lazım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Vokaller Fahir Her anlamda Konuşma ve şarkı söyleme Vokaller Fahir olmuş. Yani sonunda son 50 defa tekrarlıyor ya Sanki ben anlamıyorum yani Sanki ben anlamıyorum. Abi onun bir kısmı ilk başta yani... Kafamıza şu... girsin diye. Sözler doğru anlaşılsın bir kısmı da aynısını yapıyorum demek için <gülüyor> yani. bir fırsat veriyor. Yani sanatçı dediğin böyle olur abi. Ha, anladım da abicim. Düşüneceksin ya. yani. Aynı şeyi bin defa tekrar ederek de sanatçı da olunmaz Jack yani. Jack sahaya inmiş. Yes. Jack Nicholson benim adamım Jack Biliyorsun Lakers'ın maçlarını kaçırmıyor Jack Nicholson. Ha Evet. Fanatik. Fanatiş. Ee, artık sahada pompon kızların... Ee, hemen arkasında Tam olması görmüş. gerektiği yerde. <gülüyor> Zaten yaşı da onun geldi bir 70'e falan geldi Jack Nicholson. kaç yaşlı parantezi yazmıyor. Yani Jack Nicholson olunca herkes biliyor diye yaş şeyi verilmiyor. Tabii Diğer canım. ünlülerde mesela veriliyor şu yaştaki şu ünlü falan diye ama Jack Nicholson'a... Jack Nicholson herhalde evet. ya. yaş şey var bir, mı? Temiz 70'i var canım. Var temiz mı? bir 70'i var. Jack Nicholson kimin ne dedi 72, ya Jack Nicholson? 73 falan ben sana söyleyeyim. 73. 70... 72-73 37 okur. doğumlu İşte bak kaç 1937 75. 75 Öyle mi oluyor? 75-76 doğru 76 Valla e, Öyle bir kızlarla sohbet etmiş Kızlar pek duymuyorlar gibi görünüyor buradaki fotoğraflardan Ya da işlerine gelmiyor Duymamak işlerine geliyor Ya da neyse Ya da uyarıldılar yani Jack Nichols'ın konusunda uyarıldılar. Bence de. Maçtan önce. Bence de. Ne yapıyorsun? Karşılarını kaldırma yanlış bir şey söylediğimi düşünüyorum. Ben yani ben de yanlış bir mi? Ne oluyor şey yaparken? Yanlış bir şey anladın zaten. Evet ben, ben söylemedim. Evet. Yani maçtan önce dediler ki Jack Nichols'ına aman dikkat edin aman falan dikkat bu, bu çapkın huysuz ihtiyara dikkat edin. <gülüyor> Milli çapkın Jack Nichols'ın. Papa saldırmış. Kim saldırmış? Ee, Helberi ile nişanlısı Oliver Martinez. Ama bu Helberi de Helberi'nin nerede psikopati var gidiyor buluyor bu kadıncağızın çilesi ne ya? Nişanlısı bu? nedir ya? Nişanlısı. Helberi'nin nişanlısı diye geçer Oktay. <gülüyor> Öyle bir de kimlik kartı çıkartmışlar. <gülüyor> Oliver Martinez ve kızın Los Angeles sahanında görüntülenince olay çıkardı. Olaylar olan. Kamerayı be diyor. ne çeksin, ne yapacaksın? İçiyle. Adam çeksin. Allah Allah. Daha önce de basın mensuplarına saldırmış. Nasıl ya bir onun evet aklında böyle bunlar. Bunlar iki, e, nişanlısı beraber. Berabercedir şey ya zaten. Nişanlısı ne ya? Fiance. İngilizce <gülüyor> severler için geliyor fiance. İngilizce severler çok güzelmiş. <gülüyor> İngilizce <gülüyor> ben diyorum efendim evde. <benim> <gülüyor> Oktay bak buyurun. E, Dünya ünlü moda dergisi Nana'nın eski editörü. E, ama ne Clement. kadar ne kadar şeyiz. Tamam. Bütün Tüm markaları veriyoruz. Ama moda acaba. dergisinin markasını vermedik Bök, mi? Bence Vökün Vökün <gülüyor> e, eski evet. editörü e, Christy Clement yazdı Clement dediğimde hemen aklıma Clement'in geliyor ama onu o Acaba o kızı saçlı kadın o mu ki? O gibi o gibi. O Anne yanındaki kadın mı acaba? Bakayım o mu? On, Kadın mı erkek mi? Kadınmış. Var mı fotoğraf? Fotoğraf var. Hmm. Birlikte çektirdiğimiz fotoğraf yok ama bir tane şey fotoğrafı var böyle. Ne fotoğrafı olur kimlik için? Vesikalık. Vesikalık fotoğrafı var. Ee, neyse çamaşır... E, çamaşırları mı almış? Çamaşırları <gülüyor> almış. Bu hafta gelmesin temizlikçi demiş. Haftaya <gülüyor> gelsin demiş. Ben de zaten tatip iki gün geldi ve kirlenmedi demiş. Olur. <gülüyor> Ondan, ne saçma şeyleri yazıyorlar artık gazetelere? Hayretçi. Temizlik için şey. cevabı yok mu? Demiz, Çünkü o da düzeni bozuyor. Abi bildim canım bizim de şeyimizdi. Bildiğim bir gün ödü. Bir gün Haber önce no, söyleseydim beni isteyen yer vardı demiş. Onlar acaba bu temizliği, temizlik yapanlar evlerde bir yerde toplanıp söyleyecekleri şeyi kararlaştırıyorlar mı ya? Onların federasyonu var. Nasıl ki dövmeciler takılıyor. <Nasıl> Olaylar olaylar. <gülüyor> Ay sevgili dinleyiciler özür dilerim. Size bir federasyondan gelecek olsalar hangi federasyondan gelmelerini isterdiniz? Cevap <gülüyor> veriyorum. Dövmediciler Federasyonu mu? Bizden öyle bir dömeciler Federasyonundan iki e, beyefendi ile Beyef karşılaştık. Az beyefendilerdi gerçekten. Ha, Beyefendiler canım bize zaten. gelmediler tabi de. Evet. Bizim, bizim gittiğimiz, gittiğimiz yere, yere gittiler. <gülüyor> Sonradan gördük. Kız yağız da anlamıyor bütün Nereden geldi efendim? Efendim biz dömeciler Federasyonu. Efendim Nefer Ya o çok zor bir durum ya. Şimdi bir... Mesela bir makama gidiyorsun. Hı -hı. Bir yere gidiyorsun. Kendi biriyle gidiyorum. görüşeceksin ama... Sekreter işte nereden geldiniz? Şuradan. Onun cevabı kısa. Konu neydi deyince... Uzun uzun anlatması gerekiyor ya. Adam. Evet. Dün fark ettin mi bilmiyorum. Evet. Adam anlatmaya başladı. Biz o sırada gözler konuşuyor. Faili biz birbirimize bakıyoruz. <gülüyor> Dövmeciler Federasyonu'na bakmayalım diye. Ve hanımefendiye de bakmayalım diye. Sonra kadın sıkıldı. E, o, fark ettin e, mi o e, konu, evet. konu, konu, konu sıktı kadını... Tamam neyse kadına... şey yapalım onu birazdan ben... Telefonu falan baktı o sırada. Bir şey yaptı e, telefon. Esnada. Kadın telefondayken adam hala anlatıyordu. sıkıntılarını ne olduğunu ben şey yapacaktım. Ha ondan. <gülüyor> yani ha, ondan... Bir boşa gitmesin diye dönüp dinleyecektim yani. Ama neyse ki ondan sonra şey oldu. Biz, Herhalde tatlıya bağlanmıştır. Tatlıya bağlandı. Hemen oracıkta tatlıya bağlandı. O zor bağlandı. bir durum yani konu neydi deyince hazır böyle kısa bir cevap hazırlamak lazım. Ya da konu neydi diye sorulmasın ya. O Ama bakanla. yani her şeyin çözümü federasyon mudur onu bilemeyeceğim ya. Yani en büyük eksiğimiz hala bir federasyonumuz yok. Federasyon dedi değil mi dernek falan dövmeciler İyice derneği değil federasyon. federasyon dedi değil federasyon mi? Federasyon dedi. Federe. Hep Federal Almanya'dan yola çıkarak bunlar şey oldular. Büyük ihtimalle vay o iş aklına gelmiş. O iki çünkü tane federal. Fe o iki federalli atın dedi çünkü. Bir federe sonra. devleti diye bir şey vardı. Ne federeydi devletiydi? Kuzey İran değil. O Westfalia değil. Ne federe devleti? Feder devletler. Feder devletler topluluğu değildi. Ama öyle bir federe devlet vardı ya. Bilmem ne federe devleti. Federe devleti. Siz nasıl bir devlet Biz Federeyiz efendim. Federe. Federal. Haa federali kısaltmışlar federe devletler öyle oldu federe devletler top Kıbrıs Türk Federe Devleti o mu? Kıbrıs Türk Federe Devleti doğru cevap olacaktı tamam federe dediğimizde federasyon iki federasyon falan filan. Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nin meclisi o 75'te ne? Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin oy birliğiyle kurulunduğunu ilan etmiş bir silah. Peki bu bilgi bizi bize paylaşan değerli dinci dinciğimiz kimmişti? Oktay Demirci. E, Oktay Demirci. <gülüyor> hem dinleyici hem konuşmacı olarak katılıyorum ben Çok efendim. Teşekkür ediyorum vallahi teşekkür siz olmasanız neler neler. Sağ olun. Neyse bu işte Buyurun. Evet ne konuşuyorduk biz? Federa... Modacı vek. Ha evet. Modacı vek'ten geldik biz oraya. Evet. Sonra da şey yaptık. Bu mankenler Oktay serumla besleniyorlarmış. Peçete yiyorlarmış. Afölsün. Kağıt peçete yiyorlarmış hem de. Hayır ne diye şey gibi zombi gibi bahsediyorsun ya. Vallahi ama zombi gibi yani öyle kalmak için zaten böyle bir yani o formda kalmak için insan diretmek. Anlaşıldı Faiz. İnsanları o formda kalmak için lütfen diretmeyelim. Diretmeyelim. Sevgili Kendileri cimciler. niye diretiyorlar? Niye peçete yiyorsun arkadaşım? Birileri senin ağzına zorla peçete sık tıkıyorsa tamam bir gün kırılmasın diye bir lokma yiyebilirsin ama yani Peçete yiyip tükürüyor mu? Yok yiyip yutuyorlar. Ya bitiyor ham hum şarla boksa. Selüloz yani. Ya bir link selüloz ve marka seçiyorlar. Her peçeteyi de yemiyorlar. Ama yani ya. ben peçete canım çok istese yemek için. Ben de marka seçerim faili. Yani. Hiç kusura bakma. Çünkü yani. Tabii canım. Hani benim şu anda canım istemiyor. Onun lezzetlisi lezzetli. Lezzetli olmayanı da tam hakikaten. Çünkü yani yiyeceksin. Yabanaj. Yani senin sağlığın mı daha önemli? Yoksa orada fark vereceğin 3-5 lira Zaten yediğim yani? günde 5 peçete. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Onu ne kadar iyi müsaade et size. de seçeyim markasını. Serumu nereden buluyorlarmış? Ben serumu çok evde tutmayı mesela çok istiyorum ama bir türlü. İkna edemedim ablamı ve e, akil doktorları. Yani bir yerden alma konusunda. Elde Adil diyorum böyle buzdolabında tutsam ben onu. Vallahi tam damar yolu açmayı aşağı yukarı biliyorum üç zaten. Sen ben sen açamasan ben açarım Oktay. Yani e, üç tane dört tane böyle serum olsa. 3-4 serum. Kokteyl tipi bir şey böyle. Çünkü insan böyle hassiz kalıyor. Hayır böyle şey değil hassiz kaldı onun için. vitaminleri böyle çat çat çat çat. Ama o da bilinçsiz ilaç kullanımına girer okta. Özendiriyorsun. Sen serum sonra. ilaç mı? Serum. Ne ilaç değil İla, ilaç İlaç soruyorum Selim ilaç mı diye. İlaç tabii ilaç katarsan ilaç. İlaç katarsan da. ilaç. Zehir Özellikle katarsan zaman, zehir. Çok pis bir şeymiş. Ne katarsan o oktay. Doğrusu. Sevgi doğru. katarsan adeta bir Zaten sevgi... şey yapılmadı canım. Yani ben Onay tek, görmedi. Onay görmedi. Ben yani çok istiyorum böyle bir şey olsun diye de. Hani herkes böyle biraz halsiz olduğu zaman verecek onu vücuduna. Onu, onu rahatlatır Oo. yani sonuç olarak bir şey değil ki o. Ya, evet efendim evet, atla deve değil ki yani. Biraz zararlı. seyredir. Bir tuvalete gidersin biraz uyursun. İşte bazıları da Çına böyle besleniyorlar yani en ufacık şey yemedikleri için. Evet. Ondan sonra olaylar olay anlatmış işte şöyle oldu böyle oldu. Ya Ama, ne diyorsunuz de? Ama aman o yeni değil ki canım kaç senedir kaç öyle. Senedir? O kaç yeni senedir kaç senedir? Yeni ne başına geldi? Afedersin bence büyük. Büyük. Büyük. <Gülüyor> <Gülüyor> Maalesef maalesef birin mı kaybı acı kaybımızla bitiriyoruz herhalde bugün. Bitiriyor yok acı kaybı kaybı falan yok. Acı kaybı falan. Ya bu Obama'nın basketbol şeyini dün konuşamamıştık. Ya onu konuşalım. Onu bugün de konuşmazsak olur mu? E olur Oktay sen... Ya dün söyleyecektim ben onu böyle hızlıca bir şey bom 22 basket atmış, ikisi girmiş de... 22 şut atmış. Ha, 22 şut atmış daha doğrusu. 22'de evet. 2. Böyle bir şeyden... Hmm... Onda 1 bile değil ya. Açık açık havada böyle bir almış eline basket topunu. Hmm. Çevresinde de bir sürü öğrenci var, bir okulu ziyaret sırasında. Ee, basket potası mı açılışı varmış, şey... ne varmış artık bilmiyorum da. Şey mi oynamışlar? Tek. Tek ya, öyle şey... maç falan değil. Hayır şey do... diye oynanır ya, tek potada oynanır. Aslında doğurtmaca da, mı? Doğurtmaca de Değil değilsin. değil yok hayır ya. Normal almış. Kim kim şey yapar ya? Hadi doğurtmaca oynayalım. Obama falan filan demez kimse. Hadi Obama doğurtmaca oynayalım. Bir ben 18... seni gider ya. İlk 18 atışı girmemiş. Son 4'te de 2 girmiş. Son 4'te de ikisi girmiş bir, son iki daha sonra da zorlamamış bir 18 daha atayım da şey olmasın diye. Ama nasıl alt üstte ki bunu dünkü haber olarak vermemişiz ya. Valla yoksa yani alt üst olurdu sürece zarar gelirdi. Valla zarar gelirdi ki hem de nasıl. O zaman sana 3 tane seçenek sunacağım çoktan seçmeli. Hep seçenekler sunuluyor. Fountains yani. of Wayne, evet. Brian Christopher, Bonnetaila. E, Boni Tyler olsun. Boni Tyler dedi. Soket sırası da aynı olsun. Aynı olsun. Boni Tyler. Evet, Boni Tyler diyenler çok yaşasın. Evet Oktay. Bugünlük veda edelim. Vedalar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gereklidir. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esenlikler. Esen kalın. Esenlikler dileriz efendimiz. Çokun efendim kabul Esenlikler. buyurunuz efendim. Bir gün mükemmel bir gün olacak.